Açık Dergi Arşiv Açık Radyo Odun Nocturne'u dinledik. Muvaffak Falay Quintet'ten 94 İstanbul Jazz Festivali'nde size burada önemli İsveçli müzisyenler de eşlik ediyorlar. Oki piyano piyanoda. Kendisi daha önce geldiğinizde Babylon'da da çalmıştı. Önümüzdeki Jazz Festivali'nde de sizinle birlikte gelecek yanılmıyorsam. Ben Trozengen tenor saksafonu Perula Gat Basta ve Can Kozu da davulda eşlik etti. Evet. Şimdi muvaffak abi e, nasıl başladığınızı anlattık. Charlie Parker, Dizzy Grispy dedik. Evet. B-Bop'un başlangıcı. Evet. Sizin de hayatınızda çok önemli bir yeri var. Çünkü yıllar yılı B-Bop çalığa geldiniz. Tabii, tabii. E, Dizzy Ankara'ya geliyor ve sizinle tanışıyor. Şimdi evet. biraz onları anlatalım. Evet tabii işte ben 1954'te konservatörü bitirdim. efendim. E, ondan sonra hemen ben... Acele hemen yedek subaylığa gittik orada yedek subaylığımı yaptım bir de kural çektim çok güzel yerde çıktı neydi e, İskender onu çekmişim ben hiç haberim yok bana çocuklar yahu gidiyorsun cennete gidiyorsun dediler bana ne cennet ya İsk İskender nerede o hakikaten de cennetmiş bir senede bir sene kaldım ya orada yani ilk önce altı ay Ankara'da piyade okulu sonra Orada bir sene bir sene bir bir gömlekle böyle ceketle yok öyle ne güzellik. Yani hiç kış yok. Evet. Orada siz tera tera çalışıyorsunuz tera. bana anlatıyordunuz. Tabii. subay arabasının yanında ben çalıyorum. Askerler geçip bakıyorlar bana. Ha, tera onu, tera. O, onu onu, onu ha, ya, çok çalıştım orada tabii. O ama nasıl sıcak biliyor musun? 45 derece. Oraları biliyor musun? Yazın yanıyor, yanıyor ben yani içinde o Kışla kışla orası kışlanın altına baktım bir ağaç var orada güzel. Oh altı gölge. <gülüyor> Oraya girip ben orada çalıyorum tabii ama hep böyle klasik şeyler tabii. Et, etütler. Böyle şeyler çalıyorum. Yani kendim çalışma olarak. Çünkü artık şey olmuşum askerler geçiyor etraftan yürüyorlar. Tek çık ama öyle çok. ben gizli gizli bakıyorlar bana. Ama ben subayım çünkü ben Allah'maz korku. <gülüyor> evet ula ben kendim düşünüyorum. Şimdi bakıyor, bakıyorlar, gezine gidiyorlar. Oradan öteki geçiyor, o geçiyor, bu geçiyor. Bana, ben de düşünüyorum ya bu arkadaşlar bunlar yazısıvalı. Anadolu'dan köy kim bir hangi köyden geldi. Trompetin ne olduğunu bilmez böyle. İşte, hele çaldığım o şeyleri şu hayatta Hayatta duymamıştır onlar nereden diyorlar nereden bilirsin onları? Ulan diyorum herhalde bunlar düşün şey diyorlar, düşkünüyorlar. Ulan bu delidir ya be. galiba <gülüyor> delifler diye gülüyordum kendi güvende. <gülüyor> Öyle ya <diyor. gülüyor> geçiyorlar böyle. Hem dinliyorlar hem şey böyle merak ediyorlar falan. Neyse askerlik bitti, Ankara'ya geldim. Bir baktım aman beni buldular böyle arkadaş. Aman diye ses bir geliyor. Ah! Tamam. Aman dedim o zaman bir karşılama yapalım. Hem Amerikalılar, Amerikan sefareti filan. Evet. Tamam. Hemen ben topladım çocukları. Gel Erol Pekşan. Al davulu. davul değil Trumpet da al. Zil al. Yeter. Bizim e, e, Deniz Deniz e, e, Süel Denizci eskiden e, bu Radyo Big Band'in e, şefliğini yaptı ya. Şimdi emekli olmuş neyse o sonra kim var saksifon efendim trompet altı saksifon trombon tenor saksifon dört tane ses bir de bas bir de davul biz hava meydana gittik Esamboğa hava meydanı Ankara. Türkiye'nin dönemin evet, en iyi iyicancıları sayılır aslında Söylediğiniz eğer şey. işte, onlar şey onlar işte ben benden ben benim benim vasıtamla hep oldu ben bunları hep cazıma şeye soktum senin şeyi de öyle Selçuk Sun da öyle Kaş Amerika'nın e, belki de dünyanın en iyi trompetçisi o dönemin sizin e, ilespir ben ya e, artık yani çok çalıştığım için artık virtüözdüm ben virtüöz hani klasikte ya aslında benim kimfazı yoktu fakat çal çalıyordum parçaları böyle zaten efendim gittik oraya arkada da bu bir şey şöyle, e, e, talebeler böyle kolej talebeleri kızlar erkekler böyle genç 20 25 yaşlarında böyle ya da 17 18 böyle kocaman bir şey yaptılar Welcome Daisy Gillespie yazılıyor. Arkada da hatırı, biz de öndeyiz. Bekliyoruz şeyi. Tayarı bekliyoruz. Bir de Cüneyt, Cüneyt Sermet hiç duydunuz bir Jazz kritiği vardı. Ya kitap da yazmış orada da yazmış benim hakkımda. O da orada. O abi dedi Cunet abi daha gelmedi şey. Bir kere çalalım sen bir dinle bakalım eğer bir fal duyarsan bana haber ver filan. Tamam ha çalın. Biz bir geçtik o parçaya gene. Ben yazdım çocuklara, araşman gibi biraz sesler? şey çaldık artık good bait çaldık her deme ronun çok good bait baba baba budu baba baba buduride de bado do do dida da da baba bado baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba çok baba tamam. baba Bekliyoruz. Ah bir baktık da yara geliyor. Pır pır. Pır pır. Küçük pır pırlar vardı o zaman. Şeyli pervaneli. Ona geldi. Ta böyle 150 metre önümüzde durdu orada. Ah bakıyoruz şimdi merak. Hadi hazırlanın çocuklar. Tamam. Ah, merdiveni koydu. Bir baktım. Ana Araplar iniyor. Negrolar. hani Amerikan color kalır. Renkli adamlar. Allah. O etrafta da bir sürü bir baktım. Birisi geliyor. Biri geliyor bize doğru. Ben tabi hiç diziyi görmedim. Resmi var bende resimden ama. Ve insanlar gidiyor ona bir şey diyorlar. Konuşuyorlar. Onları hep itiyor. Burada da film, filmler var bu fotoğrafın. Elinde fotoğraf geliyor. Böyle Gel, ah, dedim. geldi geldi böyle iki metre. Önünde gözü bende. Böyle dinliyor beni. Hiç başka bir yere bakmıyor. Ben böyle göz gözü geliyor. En sonunda peyba do baba ba ba do, da. da dedik ba, da ba, ba, da ba, ba, da ba. Vap. bitirince ha böyle sarmaş dolaş oldu diziyle. Anlışabmer. Aman bu tabii çok şey oldu böyle hiç bir yerde karşılanmamış. Dünyada ne Amerika'da ne bir yerde hep şaşırdı. Fakat tabii benim şeyimi de gördü. Hey. Ne Trump pekişi dedi ah, yazdı. ya, soradan da yaptı. Ne git gitti. gitti ayarında, e, tabii gitti. Tabii gitti. Ne bu, bende kağıt vardı. Bana şey, konserde şey, konserde beni konserde ilk akşam çağırdı. Bana sigaret, e, tabakası verdi. Içi altın gibi, yandışı şey, ne, o, gümüş. Ve onun içinde saklarım o kağıdı yolladılar bana müzik mecbasında verdi. Diz bilmem hükümetin mid, e, Orta Doğu e, türnesinde Ankara'da Diz bir e, trompetçi keşfetti. Muazzam bir trafik, trafik demek muazzam demek bir trompetçi e, keşfetti ismi muvaffak falay ve orada intim şeyinde gece konuda çalıyor. Ki size galiba bir de şey diyor. Böyle yani e, bir şey be, dolayı mutlaka başarılı Amerika'ya O Amerika o resim yani. verirken o resimde Hı. yazıyor. Bana bir resim vermişti öyle. O sonra ona söyledim ev, ismimin ne manasını söylemiştim onun işi. Sonra e, ne bu? Evvah karıştırdık. Muvaffak <gülüyor> <gülüyor> abi. Şey şimdi kısa bir ara daha vereceğiz. Ha, e, da ver. Ardından evet, devam eder. Açık Dergi Arşiv Açık Radyo 94.9 Açık Radyo Açık Dergi'de muvaffak falay Ya da Mafi ile söyleşimize devam ediyoruz Muvaffak abi şimdi Diziden bahsediyorduk evet. Senin bir de hediyen var diziye Bir tane çarık verin. Evet şimdi ilk konser tabii bunu karşıladık Ettik otele bıraktık ondan sonra O büyük sinemada Ankara Büyük Sanem'i bilirsin. Orada konserler. Üç akşam konser olacak orada. Ondan sonra İstanbul'a gidecekler. Neyse. İlk akşam ben oturdum orada. Böyle başlayacaklar. Allah şimdi bir Big Band dinleyeceksin. O zaman da o dizisi Gillespie'nin Big Band'i. Yani o Amerika'da en güzel caz Big Band'lerden birisi. Belki de en iyisi. Azim hiç hayatta unutmam ya. O perde açılırken orkestra bir patladı. Para pa pa para ba bir perde açıldı. Oo, hey. Ben Ve muhaf oldu. O bir parçayı... o oh, these bir şeyler çaldı birisi bir sola yaptı. Bir sola bir bitti. Parça bitti. Parça eder. Ben bu mikrofona geldi. Ben şimdi bakıyorum. Muhabak diyor. Aa Muhabank diyor. Ay, gibi geliyor bana. <gülüyor> Ve o söyleyemiyor, zordur çok bak şimdi onda onun, onun şey vardı. Muafak bak ben bir şey anlamıyorum. Benim önümde de Mithat felmen, Maşhur piyanistimiz ve konseratörun müdürü o zaman döndü bana muafak seni çağırıyor dedi. Ne? ona kalktım, Aa, yürü yürü geldim çıktım şey sadeye. Hemen böyle bak sarıldı bana böyle. Bilan başladığı benim söylüyor dedi çok muazzam trompetçi işte muhafızlarım çok gidyordu falan tak çıkardı bana bir a sigara taktı o işi altın gibi o işine yazdırmış dizglasbi dizglasbi de muhafı falaya muhafık falaya karşılıklıca sevgisi filan ne böyle bir şey dizgresbi aldım tam ben bunu bulan ayıp ulat dedim ya, ve sarmış dalaş olduk filan, thank you dedim bilmiyorum ne dedim, sahilde çaldı. Ben şimdi olan çocukluk tabii yani yani 25 yaşında 25 yaşındasın. Evet arıyorum o şeycileri ne Ankara'da böyle be, turist dükkanı filan böyle. Bir baktım bir, ulan bir çarıklar var orada köylü çarığı yapmışlar böyle deriden meriden böyle. Yani bunlar giymek için değil duvara asarsın bunları hani böyle. Ben al dedim onu vereyim evinde asar koyar şey yapar. Kağıda sağlık verdim. Ben, ertesi akşam konser başında yine bir parça çaldılar bir durdur ben sahnenin arkasındaydım. Böyle işaret ettim ona ben, geldi ben de çıktım biraz sahneye bunu verdim ona. Koydu bango, bongo, bongo çalıyordu elinde de koydu açtı bunu Aa, kağıt, kağıtları attık Aa, oturdu ayakkabılarını çıkarıp attı bunları giymeye giyiyor ulan diyeceğim o, giyilmez bunlar duvar <gülüyor> asılır o zaman İngilizcem yok o kadar giydi ve ondan bitir akşam o çarıklarla <gülüyor> bir konserin bitirdim akşamı <gülüyor> <gülüyor> evet, bu böyle oldu. Ya, sonra şimdi sizin sonra, yurt dışı şey, çalışmaları kimler yok ki? Quincy Jones, Don Cherry. Şimdi tabii altmışta altmışta İsveç'e geldim, altmışta İsveç'te kalınca o zaman Quincy Jones orada yaşıyordu. Karısı çünkü İsveçliydi, Morika diye bir İsveçli hanım. Evet orada orkestrası yani dörtte e, üçü dörtte üçü Amerikalı, Arap çocuklar bilmem çok güzel, Phil Wood bilmem bir Bilim falan çok güzel bir şeydi yani ee, orkestra. Ben de o bir ben orada e, girdim ona. Bir de İsveçli çok muazzam bir tromboncu Oki Person. Oki Person Allah rahmet eylesin. dünyada gelmiş geç böyle bir trombon yani. İlk önce tabii C.C. Johnson bir de o yani benim en güzel duyduklarım o var. Bir de bir gitarcı bir İsveçli vardı o kadar. Ondan sonra biz burada bir, bir sürü film müzikleri yaptık, şey yaptık, plaklar yaptık. Konsiyüs festivalde çaldık İsveçim. İlk festivali 1963 orada da çaldık. O kaldı. Kulisi orada kaldı böyle bir de 1 sene falan kalmış. Sonra gene geldi 63'lü festival çaldık filan. Efendim ondan sonra ben Kern radyosundan istediler beni. Kern e, Big Band Radyo 18 kişilik Big Band. O Kern Kern'e gittim. Kern radyosundaki orada kaldım 5-6 sene. Ondan sonra o Kern'de kalırken Kenny Clark Francis olan Big Band plaklarını orada Kern'de yaptık. Bütün Amerikalı hep oturup, Fransız Bolan çok iyi bir arkadaşım, çok muazzam bir müzisyen, aranjör, hem de piyano çalar, bütün enstrümanları bilir, çok muazzam bir, bir, bir aranjör. Ve o ve bir de bir sponsor, nasıl derler sponsor, bu, bu, bu işe parayı veren de bizi toplayıp da yaptıran hmm. ne derler, onun Türkçe'ni bulan, prodüktör diyelim hadi. Ee, evet onlarla konuştuk ben bunlara söyle bana sordular nedir bu kim kimi alan trompete ben, dedim ben ona dedim beni Bailey dedim bilmem ne bütün isimleri verdim bunlara Avrupa'da yaşayan Amerikalılar hmm. Arap bunlar o oh, kim tanımıyoruz Thomas iyidir filan bunlar orkestrayı topladı bizim orkestradan bir ben bir de bir de bu İngiliz alto saksafon dedim ya çok güzel Derek Humble bir de Carl Drevo diye Avustralyalı teknoloji var bizim radyo orkestrı. Yok. Yani koskoca orkestrı üç kişi onlara. Ötekinden hepsi Amerikalı. Amerika'nın en büyük müsyenlerinden. Öyle bir orkestrı. Kenny Clark davulda. Kenny Clark ve Fransi Bolan. Hiç duymadın mı Big Ben? Duymaz olur mu? Ha, dur, duydun. 1968 68 senesinde bitte 5 senenin en Yüksek, en büyük, en güzel Big Band'i. Kenny Clark, Francis Bolan Big Band. Budur. Evet onu çaldım. Sonra Dizzy Gillespie'nin Big Band'i onu da çaldım. Neyse. İsveç'e de geldi. İsveç'te de çaldık. Yani Berlin'de abi, çaldı. Berlin'de bak onu hiç kimseye, ona kimseye haber. ben yaptığım şeyleri başka bir şeyim yoktu. Benim hiç şeye kaçmadım hayatımda böyle. Kendim meşhur etmek. Hani resim çektirip o kadar biz gibi buraya yollamak böyle burada meşhur. Kimseye bir şey yapmadım. Ben. Onun için unutmuşlar beni. 50 sene geçmiş. Ben esas 1960 senesinde Berlin'de 6000 kişinin karşısında öyle Türkiye'yi temsil ettim. Ama ben Türkiye'yi öteki bu yıl, e e şöyle şey, e Yugoslavya, öteki Almanya, e Fransa, İ İtalya, İspanya, Danimarka, İsveç hepsi er memleketten bir müzisyen. European All Star Band. Hani Av Avrupa'ya soktu mü Türkiye'yi, Türkiye'yi orada temsil ettim. Mafia from Türkiye böyle. Ve Almanya, şey Rusya'ya gittik. Onu, onu anlatayım sana bu radyo orkestrasıyla. Yani Rusya'ya gitmiştik. Bir aylığına gittik. Ve orada biz başlığı neydi Rusya'nın? Moskova. Moskova'da iki hafta. Leningrad'da iki hafta. Ondan sonra da bizi yolladı Karadeniz'e bir yere, Soçi diye bir yere. Orada muazzam bir şey oldu, onu anlatayım sana. Sonradan tabii haber anladım, anlam. İlk önce anlamamıştım. O, i̇ki hafta Moskova'da. Şimdi ben orkestrada, bu Alman orkestrasında ben solist bir tek benim. Ötekiler çalamıyor solun, Yazılı solo melodiler çalıyorlar trompet Ben hepside. Benim sıram geliyor, gidiyorum en öne, Atlatıyorum trompeli. Lan benim o. Mafia live from Türkiy. İki hafta her akşam Mavvalay her parça Mavvalay Turkar Turkar Turkar böyle şeyde de öyle oldu. Öteki tarafa gittik. Leningrad. Orada da öyle. Biz esas o. Moskova, Leningrad ondan sonra bizim devremi şeye gidecektik. Baku'ya gidecekti. Azerbaycan'a. Bir haber geldi. Gitmiyoruz Azerbaycan'a. Bizi şeye Karadeniz'e kullandılar. Soçi diye be dört günde orada çaldık, ondan sonra döndük. Ben sonra da anlıyorum neden değiştirdiklerini. Şimdi bakıyor, bir gelsek Türk ola yıkılacak orada ortalık büyük şey hadiseler olacak muhakkak. Düşündüler ve beni yolla bana oraya bizim orkestrayı Rus. Bu şey politik tabii. Ben ama sonra da anladım bunu. bunu. Bu ne, nasıl oldu? için değiştiriyor? Garanti bunun için. Muhafı böyle herhal yapıyor. <gülüyor> evet, abi şimdi sohbetimiz seninle bitecek gibi değil. Ama Çünkü bitmezsin. bitmez. <gülüyor> no, bitmez. <gülüyor> ben sana <gülüyor> sabaha kadar konuşuruz. <gülüyor> Temmuz'a geldiğinizde ben sizi tekrar ağlamak isterim burada. Evet, bu. Eğer bu festivale geliyorsanız. Temmuz'da işte. festivalle Temmuz, çalacaksınız. Temmuz 7'de en son. İlk önce 8'de dediler. Şimdi 7 oldu. Bir kendi grubunuza çalacaksınız. Bir de dizi glis bir orkestrada da konuk olacaksınız. Ha ondan da birkaç parçaya sol, sola çalmamı istediler. Bir de, Onların şimdi hepsi benim arkadaş verelim. zaten e, e, duymuşlar. Onlar da çok ama fantastik falan diyorlar. Yaşam Açtım boyu, telefonu konuştum. ha. Yaşam boyu başarı on, ödülü de alacaksınız hatta. Ha, bir de, bu bir sene. de ödül vereceklermiş bize ama işte ödül. Ha. Evet. <gülüyor> Peki o, şeye o, o, o Ahmet Erdi gün değil de böyle bir, Arif Mardin benim 15 yaşında burada ben İstanbul'a geldim. 15 yaşında orada big band vardı Ermeni çocuklar falan. Hıran, buna böyle er, şey İsmen Sıral. Filan. Ben geldim İzmir'den geldim. ana birinci trompet çaldı, çaldım bunlara big band. O zaman şey Arif Mardin piyano. O zaman tanıştım Arif Mardin'le. Şimdi demedilerin Cumhurbaşkanı mı? Ben çok iyi, onu, onu severim ve o beni bir takdir eder. O zaten beni Amerika'ya getirmek için bana söz verdiydi. Ben sözüm ayıp oldu sözümü tutamadım. Gidemedim. Atlantik plaklarına girecektim. O orada kaldık. İsveç'te öyle bir yer ki bir, bir Aslında bunları kalıyorum. da sormak istiyorum. Yani mesela caz ağacına bir Türk'te neden olmasın falan ama bunları biz Temmuz'a bırakalım muhafet tamam, abi. Canım, tamam canım. Tamam. Vaktimiz ha. bitti. Hem Arif Mardin'le tanışıklığınızı daha da konuşacak çok daha şeyimiz çok, var. çok. çok bitmez. Çok, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Için. İyi bir böyle hiç olmasa bilmeyenler filan beni hatırlarlar. Beni bilenler hatırlar. Bilmeyenler de Bunları duyar işte. Şimdi Nardis ve Babilon konsellerini kaçıranlar da Temmuz'u site evet, kadınıma fırsat bulacaklar. Ya, yani ben üzüldüm ne biliyor musun? Bak bu kadar geliyorum bu memlekete ve getiriyorum İsveç'in yani İsveç en iyi ve Avrupa'nın en iyi adam e, müzisyenlerini ve burada hiçbir müzisyenler merak edip de gelip böyle bakmıyorlar, dinlemiyorlar, bir şey kapmak için. Ben küçükken mi gider hep yaşlı yaşlı şey, şey müzisyenleri dinlerdim bir şey öğrenmek için. Bu, bunu yapsınlar yani bir daha gelişimizde gelip dinlesinler baksınlar nasıl çalınıyoracağız ne biçim nedir armoni nedir bunları öğrensinler uşaklar arasında da o köprüler olsun peki tamam. muvaffak abi çok teşekkür ediyorum de. geldiğiniz için temmuzda tamam, tekrar hangim, görüşmek üzere